Dediler ki sen bize gelmeden önce de bize işkence edildi, geldikten sonra da. Musa umulur ki Rabbiniz düşmanınızı helak edecek ve sizi bu yerde Mısır'da egemen kılıp nasıl davranacağınıza bakacaktır dedi.